Evet. yine Yahudilerin peygamberleri olan hakaret ve iftiralarından şunları zikredebiliriz kardeşlerim Yahudiler Tevrat'a nispet ederek Lut Aleyhisselam hakkında da şöyle söylerler derler ki Yüce Allah Lut kavmini şer ve fesada uğrattıkları için helak ettiği Kendisini ve ev halkını kurtardığı zaman Lut'un iki kızı yeryüzünün Lut'un neslinden hali kalacağını zannettiler Yaşta küçük olanı büyük olanla dedi ki Babamız yaşlıdır Bizden nesil meydana getirecek kimse de kalmadı Gel babamıza şarap içirelim ve babamızdan neslin devamı için onunla yatalım. Yaşta büyük olanı bunu kabul etti ve gidip böyle yaptılar. İşte bu ümmeti gadabi olan Yahudiler hem de Tevrat'ta böyle yazar diyerek Lut Aleyhisselam gibi bir peygambere bunları yakıştırmakta iftira etmektedirler. Allah onlara kahretsin. Güya ve haşa Lut aleyhisselam kızlarıyla ne yaptığını bilmeyecek kadar ve onları tanımayacak kadar şarap içmiş de bunları yapmış. Kızları ondan Muab ve Beno Amr adında oranlar edinmiş. Haşa. Allah bu iftiraların ağırlığı altında kalmayarak bunun teviline kaçmışlar. Demişler ki bu Tevrat'ın inmesinden önceydi. O zaman kişinin Yakınları ile evlenmesi haram kılınmış değildi. Fakat onların bu sözü de yalan ve iftiradır. Tevrat dahi onları bu hususta yalanlamaktadır. Çünkü Tevrat'ta şöyle yazar. O zaman İbrahim Halilullah Mısırların kendisini öldürmelerinden korktu da Saren'in nikahlası olduğunu gizledi ve bu benim kardeşimdir dedi. Çünkü o biliyordu ki böyle söylediğinde zalimler onun hanımı Saray'a dokunmayacaklardı. İşte bu Tevrat'ın bildirdiği bir hakikattir kardeşlerim. Açıkça anlaşılmaktadır ki kardeşin nikah edilmesinin haram oluşu o zaman herkes tarafından bilinen ve sabit olan bir husustur. Kişinin kızını nikah etmesinin sözü mü olur? Zaten ta Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlerin şeriatlığında hep haramlığı sabit olan bir şeydir. Bunun haram olmadığı hiçbir zaman olmamıştır. Fakat işleri fitne ve kötülük dolu Yahudiler bunu bile yakıştırıp düşünebilmektedir. Hatta onlar bundan daha acayip şeyleri bile düşünüp iftira edebilmişler. Onların iddialarına göre güya Tevrat'ta şu da varmış. Yakub'un oğlu Yehuda en büyük oğlunu Tamar adındaki bir kadından evlendirdi. Fakat o kadına arkasından geliyordu. Yüce Allah buna gadab edip onu helak eyledi. Bunun üzerine Yehuda Tamar'ı bir diğer oğluyla evlendirdi. Fakat bu oğul Tamar'dan çocuk olmasın diye onunla yattığı zaman dışa inzar ediyordu. Çünkü bu kadından çocuğu olursa ölen kardeşinin adıyla anılır ona nispet edilir diye endişe ediyordu Allah buna da gadav ve onu da helak eyledi bunun üzerine Yehuda Tamar'ı Baba sevine gönderdi oğlu Sebala'nın büyümesine kadar orada kalmasını istedi önceki iki kardeşinin başına gelenin bunun da başına gelmesinden korkuyordu Tamar babasının evine gidip orada ikamet etti bu sırada Yehuda'nın karısı ölmüştü. Yehuda koyunlarını bekleyip korumak üzere Tumenas denilen bir yere çıktı. Kayınpederinin oraya çıktığını ve bekar kaldığını haber alan Tamar, fahişe kadınların kıyafetine bürünerek onun yorulacağına oturup beklemeye başladı. Ve onun tabiatını gayet iyi biliyordu. Derken o, yani Yehuda, oradan geçerken Tamar kendisine göründü o da onunla olmak istedi. Fakat Tamar ücret talebinde bulundu. Yehuda bir oğlak teklif etti. Tamar güvenemeyip rehin istedi. Yehuda asasını, yüzüğünü ve sarığını rehin verdi. Ve onunla yattı. O bundan hamile kaldı. Sonra Yehuda işin aslını ve onun kendisinin hamile kaldığını öğrendiği zaman onun yakılmasına izin verdi. Tamar kendisinde bulunan rehinleri gösterdi ve ben bunların sahibinden hamileyim dedi. Yehuda bunu inkar etmedi itiraf edip evet o bendendir dedi. Fakat o sırada kendisini tanımadığı için ondan özür diledi. Artık ona dönmeyi düşünmedi ve onu büyüyüp yetişmiş bulunan diğer oğluna da vermedi. Tamar'ın işte böyle Yehuda ile ve hile yoluyla zina etmesinden Faras adındaki çocuk meydana geldi. Bu Faras'ın neslinden de Peygamber Davud dünyaya geldi. İşte onlar bu kısayla bir peygamber olan Davud Aleyhisselam'ın nesline zinayı ve küfrü nispet etmekten bile çekinmemişlerdir kardeşlerim. Nitekim bir benzerini de Lut Aleyhisselam'a nispet etmişler. Onlar buna inanırlar. Bunu kitaplarında yazarlar. Davut'un, Süleyman'ın ve bekledikleri Mesih'in soyunun hep böyle olduğunu iddia ederler. Allah onları kahretsin. Nasıl olur ki kardeşlerim, nasıl olur da bir peygambere böyle soyuna zina isnat ederler? Çok şaşılacak bir şeydir ki onlar Müslümanlara evladı zina derler ve bu manada olmak üzere kendi dillerinde Mümzirim derler. Çünkü onların şeriatına göre karısını boşayan bir kimse, araya bir başka evlilik girdikten ve karısı normal olarak o iki kocasından da boşandıktan sonra, ilk kocasıyla tekrar evlenecek olursa, bu kadından olan çocukları evladı zina sayarlardı. Bunun caiz oluşuna dair İslam şeriatındaki hükmü Abdullah bin Selam kasten koymuş idi. Onların iddiasına göre Abdullah bin Salam bunu Müslümanların evlatlarını mumzirim yapmak için kasıtlan yapmış imiş. Onlar bu yalanı tutturabilmek için şöyle bir da uydurmuşlar ve demişlerdir ki Muhammed kendisinin izzet ve devlet sahibi olacağına, olacağına işaret eden bir takım güzel rüyalar görüyordu. Hatice adına Şam'a ticaret için gittiği zaman Şam'da Yahudi hahamlarıyla görüştü. Rüyalarını ona sordu. Onlar da kendisine izzet ve devlet sahibi olacağını söyledi. Bunu bilen Yahudiler, Abdullah bin Selam'ı ona arkadaşlık olsun diye Tevrat'tan kendisine bilgiler versin diye onun yanına kattılar. Abdullah bin Selam da onun şeriatında bazı hükümler koydu. İşte karısını üç talak olan boşayan bir kimsenin Hanımının normal bir şekilde bir başkası ile evlenmesi ve yine normal bir şekilde ondan boşanması halinde tekrar ilk kocasıyla evlenebileceğine dair hükmü de kasıtlı olarak onun şeriatına koymuştur. Maksadı ise Müslümanların evladını, evladı zina yapmak idi. Allah bunları kahretsin. İşte onların yalan ve hezeyanlarından biri de budur kardeşlerim. Hatta onlar Yüce Kur'an'ın safahat ve icaz özelliklerinden biri Abdullah bin Selam'ın eseri ve icadıdır diye de iddiada bulunmuşlar. Bugün Muhammed ümmetinin içinde bu talahla oynayan üç talahla oynayan birçok ihtilafa düşüren insanların artık kimin sözlerini taklit ettiklerini siz düşünün. Bu Kabul yahudi hezeyanlarına inanacak adam dünyada çok az bulunur. Fakat onların içinde buna ve bundan çok beterlerine inanan eşek kafalı kimseler de çoktur. Ve bu Yahudi iftirasından daha büyük iftirada yoktur kardeşlerim. Şüphesiz yüceler yücesi Rabbimiz her bir batılın ve iftiranın tepesine inecek ve onu yok edecek bir hamledici muhakkak bir kahraman yaratmıştır yalanın ve iftiranın nasıl böyle habis yuvaları varsa muhakkak onu yok edecek kahramanlar da vardır aslında hakkı ikame için var olan bu kahramanlar aynı zamanda bu yalan ve iftira yuvalarını da yok etmek için vardırlar Rabbimiz panuhu ve teala kıyametin kopmasına kadar onları eksik etmeyecektir Kardeşlerim bir ümmet ki bu ümmet bir ümmeti gadabiyedir. Bizzat kendisi mabud ve ilahını en çirkin sözlerle kötülemekten çekinmezse onun şanına layık olmayan şeyleri ona nispet ve iftira etmekten sakınmazsa elbette onun elçisine ve elçilerin en sonuncusu bulunan aleyhissalatü vesselama da nispet etmeyecekleri hiçbir şey yok. Onların ona olan düşmanlıkları bu yüzden irtikap edilen hile ve oyunları tarihin ve tarih bilenlerin meçhulü değildir. Kardeşlerim bu Yahudilerin yine yalan ve iftiralarına baktığımızda İsa Aleyhisselam'a ve onun tertemiz validesine çirkin bir isnatta bulundukları gibi Hazreti İsa'nın sihirbazlığını da ileri sürmüşlerdir. Keza Süleyman Aleyhisselam'ın sihirbazlığını da ileri sürmüşlerdi. Keza Yusuf Aleyhisselam'a çok il çirkin isnatlarda bulunmuşlar, onun hakkında nice yalanlar uydurmuşlardı. Demişlerdi ki Yusuf, Mısır Azizinin karısı Zeliha'nın teklifini kabul etti, kendi uçkurunu çözüp Zeliha'nın önüne oturdu, sonra da Zeliha'nın uçkurunu çözdü. Bir adamın kendi karısının önüne çöktüğü gibi çöktü. Tam bu sırada duvar yarıldı ve babası Yakup hayretinden parnaklarını ısırır vaziyette Yusuf'u gördü. Buna rağmen Yusuf durumunu değiştirmedi. Zelihan'ın önünden kalkmadı. Nihayet Cibril nazil oldu ve dedi ki, ''Ey Yusuf, sen Allah'ın peygamberlerinden bir peygamber olduğun halde zinakarlardan olacaksın.'' Cibril'in bu sözü üzerine Yusuf ayağa kalktı. Allah Yahudileri kahretsin. İnsaflı ve izanlı her insan bilir ve kabul eder ki bu şartlarda zina ve fuhşu bırakmış olmanın beğenilip övülecek bir tarafı yoktur. Çünkü insanların en fasığı bile bu şartlarda zinayı terk eder. Terk eder de ne kelime derhal oradan kaçar ve uzaklaşır. Fakat Yahudi iftirası Yusuf Aleyhisselam gibi koskoca bir peygamberi Cibril gelip uyarıncaya kadar Zeliha'nın önünden kaldırmıyor. Savunduğu hezeyana hiç aldırmıyor. Allah onları kahretsin. Onlardan bazıları da kardeşlerim şu yalanı uydurmuşlardır. Mesih İsa ilim ehlinden bir adamdı. Özellikle tıp ilminde çok ileriydi. Bir takım uygun ilaçlar yapar, bunlarla hastaları iyi ederlerdi. Fakat insanlara karşı bu hastaları duası bereketiyle iyi gibi görünürdü. Günlerden bir gün cumartesiydi. Çok sayıda hastayı iyileştirdi. Yahudiler buna itiraz ettiler. İsa onlara dedi ki ey itirazcılar şu soruma cevap veriniz bakayım. Sizden biriniz koyunlarını otlatırken koyunlardan biri bir kuyuya düşse günlerden de cumartesi olsa bu koyunu kuyudan çıkarıp kurtarır mı kurtarmazdı. Oradakiler evet kurtarır dediler. Bunun üzerine İsa bir koyunun cumartesi günü de kurtarılmasına cevaz veriyorsunuz da bir insanın kurtarılmasına niçin cevaz vermiyorsunuz? Bir koyun sizce bir insandan daha mı muhteremdir? Onlar kendisine cevap veremediler. İşte bu da bunun iftiralarından bir tanesi. İsrailiyattan birisi de şudur kardeşlerim. İsa talebelerinden bir grupla birlikte bir dağa çıkmıştı. Yanlarında hiçbir yiyecekleri yoktu. İsa kendilerine cumartesi olmasına rağmen otlardan kesip yemelerine izin verdi. Onlar buna itiraz ettiler. İsa dedi ki söyleyin bakayım sizden biriniz tek başına sizden olmayan bir toplulukla birlikte bulunsa o topluluk kendi hayvanlarına verilmek üzere ona ot kesmesini emretse o bunu yapar mı yapmaz mı ve onların bu işte cumartesiyi kesmek gibi bir maksade bulunur mu? Cevaben dediler ki hayır bulunmaz ve o kişi otu keser. İsa dedi ki işte ben size hayvanlara verilmek üzere değil de kendiniz yemek üzere ot kesmenizi emrediyorum. Bu ot size gıda olsun istiyorum. Yoksa cumartesini kesmek istemiyorum. Şaşılacak şeylerden biri de kardeşlerim. Onların bugün ellerindeki Tevrat'ta mülk hiç kesintiye uğramadan Yehuda soyunda olacaktır ve bu ta Mesih'in gelmesine kadar sürecektir diye yazılı olmasıdır onlar bunu asla inkar etmezler fakat bugün veya herhangi bir günde Yahudilerin mülk ve devletlerinin hiçbir kesintiye uğramadan devam edip gittiğini veya gideceğini kim iddia eder böyle bir iddianın hakikatten alakası nedir ne kadardır sonra onlar gerçekten Mesih kendilerine Allah'ın bir elçisi olarak geldiği zaman ona ne yaptılar? Ona küfredip katline ferman vermediler mi kardeşlerim? Ve onların bu tutumunu mülk ve devletlerin parça parça olup dağılması takip etmedi mi? Evet. Allah onları kahretsin. Rabbim onların ahlakıyla ahlaklanmayı Muhammed ümmetinden beri buyursun.